Evet, başladık. Başladık. O zaman selam gençler. Selam gençler. <gülüyor> ben kazandım. <Evet. gülüyor> Bu sefer sen benden önce davrandın. Bu garip ses kaydediyor muydu acaba? Büyük ihtimalle ediyordur ama, ama. Benim fanım kadar kötü değildir herhalde. <gülüyor> Yok ya idare eder ya. Evet. Ee, bir çay, çay karıştırma sesi mesela daha fazla alınıyordur. Evet. <gülüyor> Spiderman iki izleyip çay içmişler. Evet. Çok erken saatte olunca öyle oluyor oğlum. Yani aslında normal insanlara göre çok erken saatlerde olmuyor ama... Çok bizim, erken olmuş saat. Bizim gibi insanlar için erken. 10 çeyrekli gel kahve iç falan demişler utanmazlar. Yani bu hoş değil. Oğlum normalde 8.30-9 gibi işte oluyorsun. Hangi normal iş olmuyor? Normal koşullar altında. Ya i̇yi de biz normal bir iş yapmayalım diye bu işi yapıyoruz. Yani. <gülüyor> i̇şte o yüzden... Esneklik göstermişler. 10 çeyrek demişler. Bugünkü podcast'in <gülüyor> konusu uyumayı ne kadar çok sevdiğim. <gülüyor> Yok ya benim garip bir şekilde uyku düzenim hani normale döndü. Ee, üç 3 gündür 8'de falan kalkıyorum. Ben ertesi gün böyle önemli bir işim varsa erken saatte Hı. kesinlikle uyuyamıyorum. Ya da uyumuyorum bilmiyorum hani böyle. <gülüyor> Onu ben... kendime bir götlük galiba o... hani bu. Onu ben de yapıyorum arada sırada. Hani... ben hep yapıyorum. Yani. <gülüyor> Uyumayayım da hani uyanma derdim olmasın diyor mesela. Benim öyle bir derdim yok. Ha, mesela benim öyle bir kasınç derdim var tamam mı? O çok eskiden vardı bende 10 sene önceydi o. Hani sabah 8'de işte 8.45'de sınavım var mesela üniversitedeyken. Ulan zaten benim yolum işte bir buçuk saat sürecek falan. E saat olmuş iki bu saatten sonra uyursam zaten uyanamam falan bilmem. Hani hmm. böyle böyle deyip sabahın ne kadar dizi izleyip ondan sonra <gülüyor> dur biraz ısınayım deyip yorganın altına <gülüyor> <Aynen>. uyuyorum. <gülüyor> Dün gece şey oldu şimdi bugün bu sabah Amazing Spider-Man 2 basın gösterimine geleceğiz. Okey. O zaman ben e, uyuyamayayım. <gülüyor> Oturdum, çeviri yaptım. Işte dizi izledim, çeviri yaptım, dizi izledim. Valla saat altı 6 falandı böyle. Artık hani yavaş yavaş sızmaya kalktığımda. Saat kurdum. Edil de kurdum. <gülüyor> Uyandım ama başardım. İlk 5 dakikasını kaçırdım ama. Evet. Evet basın gösteriminde... Spider-Man 2'nin ilk 5 dakikasını e, konuşamayacağım arkadaşlar. İlk 5 dakikası güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Filmin en iyi yerini kaçırmış. Güzel bir giriş yapıyorlar. Hani ilk başlardaki o e, sen söyle birinci filmden kalıntılar falan filan. Ama e, açılış sahnesi güzeldi. E, böyle çok komik bir şey oldu tabii gösterimde. Normalde e, 3D IMAX izleyecektik. Sonra <gülüyor> IMAX filmi yaptık dijital formatla mı geliyor? Ne, neyle geliyorsa artık. Ee, gümrükte takılmış. <gülüyor> gümrükte takıldığı için e, normal vizyon zamanına yetişecek. Fakat basın gösterimine yetişmemiş IMAX. O yüzden normal 3D izledik. Eee 3 güzeldi. Güzeldi. Evet Hatta, yani Kaptan Amerika'da ve Nuhta hani eleştirmiştik ama bu iyi evet. iyiydi yani. güzel. Ben açıkçası IMAX'te izlemediğime sevindim. Çünkü yine IMAX'te izleseydik Nuh Büyük Tufan'daki gibi ya ama başımızı IMAX'de böyle tutup çıkacaktık. yani. nerede oturduğunla da alakalı. Tabii yani. canım yani o da var çünkü. Hani IMAX'te aslında böyle sweet spot dedikleri hani ortanın ortası güzel bir yerde oturmazsan eğer yani bütün deneyimin içine ediliyor. Dolayısıyla IMAX'de... Bizim IMAX perdeleri de aslında çok palavra IMAX perdeleri olduğu için boyut olarak da şey olarak da onun hafif böyle yukarı doğru hani şey sen söyle Şöyle bir açıyla yukarı doğru yansıtılması gerekiyor ki sen birazcık daha rahat evet. ve boyun ağrısı olmadan çünkü sürekli böyle kafa oynatmak durumunda kalıyorsun izleyebilesin ama 3D hakikaten açılışıyla itibaren bayağı güzeldi özellikle Spidey'nin işte ağ atıp New York şehrinde işte sağdan soldan zıpladığı sahneler ya hani... Çok keyifliydi yani. 3 boyut hikayesi filmin aslında 3'te birinde böyle hani e, gerçekten kullanılması iyi olmuş. Hani çok keyif verdi falan. Geri kalan da aslında hani çok bir 3 boyut numarası yok ama kullandıkları yerlerde hani, köküne kadar kullanmışlar. Baya baya keyif verdi. Yani. Ve Trigis. şeyi falan zorlamamışlar mesela. Evet nokta yaşadığımız şey. Aslında perdenin yarısını kocaman bir kocaman bir kafa kaplıyorken bile derinlik vereceğiz diye evet, ee, evet. kasmışlardı. Öyle hıvrı zıvrı den yolluklar yok. Evet evet bunda yakın çekimler hiç batmadı mesela. Evet. Dozajında kullanılmış her şey e, ya yani aksiyon sahnelerinde 3'tenin olmasının faydasını gerçekten hissediyorsun. Çok iyi. Patlamalı, çatlamalı sahneler yani falan. Yani fragmanda bütün aksiyon sahnelerini kullandıklarını düşünmüştüm. Hiç öyle değilmiş. Yani çok daha fazlası varmış. Hı hı. Şey ilginç ama... hani ...fragmanda böyle en çok gözümüze soktukları aksiyon sahnesi... ...burada e, spoiler diyecek miyiz bu arada? Yani bilmiyorum. Ben mümkün mertebe... E, ya spoiler sayılmaz. Zaten aslında bahsettiğim sahneyi muhtemelen kimse fragmanda anlamadım. Fragmanda... En çok gözümüze soktukları aksiyon sahnesi filmin sonundaydı. Evet. <gülüyor> filmin kapanış sahnesi. Evet baya tam tam kapanış sahnesi. Ben hani e, Saygın'la bu muhabbeti yapmıştık gerçi daha önce. İlk fragman ilk fragman çıktığında aslında o e, şey manhole kapağı nedir? Hmm. E, Rogar kapağı. Ha. Onu savurduğu sahne öyle değildi. Evet hatırlarsan. değil. Hatırlarsan. Şey disk gibi tutuyordu. Evet. Disk gibi vuruyordu ve hani ben dedim ki Saygın'a Oğlum bu şey fiziğe ters bir hareket dedim. O da bana sövdü sen de hiçbir şey beğenmiyorsun falan filan. Ama adamlar da herhalde aynı şeyi düşünmüş Onlar ki değiştirmişler. Yani ki çok da güzel bir sahne Fiziğe yani. uygun bir hale getirmişler yani. Bir şey sahnesi vardı. Ona insanlar çok güldü ama bence şirin keyifli bir detaydı. Ee, kendi eliyle ulaşamadığı yere Spider-Man ağ atıyor doğal Hı -hı. olarak. Ee, Ağın da erişmeye zorlandığı böyle bir el gibi uzandığı hmm. bir sahne var. Evet, evet. Yani insanlar bir kıkırdadı falan ama bence güzel bence bir sahneydi. Çok dramatik bir şeydi aslında. Evet. evet. Hangi anda kullanıldığını söylemeyelim bari evet. de hani çok da bok etmiyor. Ha yani o o komedi unsuru olarak yapılmış bir şey değildi, değildi çünkü evet. çok dramatik bir sebep yüzünden yapılmış bir şeydi ve bence de Hani e, tamam biraz çiziliği vardı yok değildi ama güzel düşünülmüş güzel de uygulanmış bir şeydi. Evet, Meyhalayı kurtarmaya çalışıyordu. <gülüyor> Babasını kurtarmaya çalışıyordu. Ee, Meyhala öldü. <gülüyor> Hiç beceremiyorlar bu işini. Spoiler falan yok arkadaşlar. Spoiler etmiyoruz. Evet. Bugün yani etmemeye çalışacağız deneyeceğiz. O Meyhalalı sahne ne güzeldi ama ya. Güzel Ağladım ben ya neredeyse. Ben ağlamadım ama güzel sahneydi. Ya bu arada şeyi söyleyeyim. Ee, Ağlıyordum ben az kalsın. Kahramanlar sinemada, Kahramanlar burada da Hakan'la da karşılaştık ee, çıkışta, basın gösterimin çıkışında. O da aynı şeyi söyledi aslında. İlk filmden daha iyi bir ikinci filmdi. Evet, nadir olacağını oluyor. Bence de ilk filmden daha iyiydi ki ben ilk filmi çok beğenmiştim. Ben de çok beğenmiştim. Yani çünkü sonunda karşımızda gerçek bir Peter Parker vardı. Ee, i̇lk filmi şey olarak çok eleştirenler oldu. Daha daha teenagerlara yönelik, daha çoluk çocuğa yönelik bir işte film sinema Hı. filmi olmuş demişlerdi. Diyenler çok var. Daha doğrusu ben katılmıyordum o zaman, şimdi de katılmıyorum. bunu da oyunu yani eleştirenler olacaktır ama bence çok zor. Mesela yani. e, bence daha yerli yerinde oturmuş. Yani yaş olarak belki birazcık daha gençleşmiş olabilir ama yani çocuklukla bir alakası yok. Ee, Ki bence daha e, daha bir çizgi roman uyarlaması Aynen. filmdi. Yani daha bir çizgi roman çizgi Kullandığı romandı. teknikler de zaten hani anlatım tarzı da çizgi romana çok evet. e, şeyde e, göndermeliydi. Çünkü hani ben bazı sahnelerde dedim ya aslında bu tam çizgi roman anı. Hani çizgi romanda bu şekilde anlatılsa çok dramatik olur. Filme eh, yani olmuş ama aynı etkiyi vermiyor dediğim sahneler oldu. Ama adam hani bildiğin çizgi roman anlatır gibi bazı sahneler. Tabii tabii ee, kare kare bayağı ıı, hani... Olacak olayı kare kare Hı. izletti bize. Çizgi roman okur gibi gördük bir sürü şey hani olayı. Mesela e, elektro karakteri e, mesela bildiğin çizgi roman karakteriydi. Evet, evet tam Çünkü, bir çizgi roman Tam bir çizgi roman karakteriydi. Şeyle olsun, e, sen söyle. E, hani takıntılarıyla olsun. Ondan evet. sonra kendini tekrarlamalarıyla olsun. Kendi kendine konuşmaları, aynen, yaptığı aynen. her şeyi e, işte söylemesi. söylemesi, anlatıyor olması falan. Yani elektro tam bir çizgi roman e, anlatımıyla anlatıldı. İç diyaloglar kullanıldı falan. Güzeldi. Yani tahmin ettiğimden daha iyi bir çıktı Ben şey düşünüyordum hani ya Jamie Foxx diye hani bayağı bir abartacaklar Jamie Foxx'u ya da çok tırt yani 3. filmdeki Sandman karakteri Hı. gibi. tamam mı evet, Ben de şeyden çok ürküyordum. Jamie Foxx çok karikatürize edebilir karakteri Hı. belki diye düşünüyordum. Çünkü genelde hani, hani çok son dönemde özellikle Jamie Foxx daha ciddi roller oynuyor. O ciddi rollerden koparabilmek için abartılı oynayabilir. Çok karikatürize oynayabilir falan gibi düşünüyordum ama aksine bence dozunu çok iyi tutturmuş yani, yani. Evet. yönetmen de Jamie Fox'ta bunu iyi başarmış. Yani bayağı beğendim ben. Elektro'yu. olmuştu yani. Yani benim zaten filmde en beğendiğim şeylerden bir tanesi şeydi yani ee, neydi? Dane Has mıydı? Çocuğun adı. Han, Dane mı? Değindirhan mı? Öyle bir şey. Ee, ben o adamın, o çocuğun zaten iyi bir performans çıkacağını bekliyordum. Ama e, filmin başında ve sonunda olmasından kaynaklı mı bilmiyorum. Çünkü açılışı onunla yapıyor, kapanışı onunla yapıyor. Rhino'yu oynayan işte... E, Geomati, Paul Giamatti'nin de hani toplandığı hakikaten 4 dakika görünmesine rağmen çok güzel bir e, yani karakterini çok böyle benimle kazıyor. O, o da tam çizgi roman karakteriydi evet. mesela. Ama çok güzel yap, e, perfor, bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Direkt böyle kafanda adam yer ediniyor 4 dakika görünmesine rağmen. İyiydi iyiydi. Aksanı, Aksanı vesaire konuşması. Her şey evet. güzeldi. Evet, Rhino'da güzeldi. Çünkü tam şey gibiydi. E, hani Spidey'nin Spider olmasına im imkan veren salak e, evet. kötü adam vardır ya. Dalgasını evet. geçer, taşlarını geçer. Hani o rolü de çok iyi kotarmış. O çok hoşuma gitti. E, tabii fragmanlarda görünen e, saat kulisi sahnesi var bir de. <gülüyor> e, ben tabii burası spoiler'a girecek o yüzden söylemeyeceğim. <gülüyor> Böyle kaldınız değil mi? <gülüyor> Acaba ne diyecekti? Acaba ne diyecekti? Ee, o zaman şeyi söyleyeyim. E, yeri gelmişken. Gwen Stacy. Hı -hı. Yani, abi çok çok güzel kız. Çok tatlı kız yani. Hani, Bir de hani e, şey filmden de. çıkar çıkmaz şeyi konuştuk. Onu tekrar Hı. söylemekte fayda var. Yani fayda var ne amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> konuştuk işte onu tekrar söyleyelim. Yani hani ilk filme oranla bu filmde ikisinin çok yaş gay. farkı. Ee, daha bir toparlamış evet. gibi hani yaşlı durmuyor işte kız hatta gençleşmiş gibi evet, duruyor evet. bir de hani daha fazla gülümsemesini istemişler herhalde ee, o yüzden de hani böyle şey çok tatlı gülümsüyor çok fazla gülümsedi film boyunca ve Hani böyle insanın içinin yağları eriyor o gülümsedik evet. şey o güzeldi yani. Bir de şey olayı hani böyle alt metini olarak vermişler e, ve aslında mesaj olmasına rağmen de batmadı. Hani güçlü kadın imajı Hı. sen benden ayrılamazsın ben senden ayrılırım bu benim kararım senin değil falan filan muhabbetleri. Hani bunu da yedirmişler işte göze batmadı. Evet hiç batmadı. Çünkü bazen rahatsız oluyorsun hani e, neyi kanıtlamaya çalışıyor bu karakter diyorsun ama... He. Yok hiç hıspatmadı gayet. Bir de yani şu çok güzel olmuş bence. E, hani belki artık e, sinema uyarlaması süper kahraman filmlerine alıştığımız için bünyemize artık bir e, sindiği için belki. Ya da e, hakikaten yönetmenin iyi bir başarısı olduğundan ya da genel film akışına kendini iyi kaptırabildiğimizden bilmiyorum ama... hani. Sorgulanacak aslında bir ton şey oluyor filmde. Tabii canım. Yani istesen böyle delikle de şirk edersin filmi. Ama yani ben hiç o hani lan burayı da böyle yapmışlar ama koyayım deme ihtiyacı duymadım bütün film boyunca. Ya bir de şöyle bir şey var. Bizde artık sanırım belki de süper kahraman filmleri yüzünden hani kendi ilgi alanın etrafında veya ilgi alanının alakalı bir film çekildiğinde şeyi... Genelde şeyi eleştiriyorsun. Filmi eleştirmiyorsun, beklentini eleştiriyorsun. Tabii. Ya da işte filmin senin beklentini karşılayıp karşılayamaması üzerinden bir eleştiri getiriyorsun. Evet. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Bu tartışılır ama biz sinema eleştirmeni değiliz. Biz hani bir geek blogu yazarları olarak hani diyeyim evet. bu filmleri gidip sırf bu yüzden izleyip sırf bu yüzden üzerine geyik yapıyoruz. Evet. Ki filmler gelmeden önce aylar boyunca işte fragmanlar izle, işte TV spotları izle, işte onu izle, bunu izle, en küçük görüntüyü kovala, kamera arkasına bak, onu bu hani... Bunların içinde sürekli aslında bir beklenti yaratılıyor. Tabii. Bizim üzerimizde. Biz de gayet bu oyunu onlarla bir yasayla beraber oynuyoruz. Bundan hoşnutuz. Evet hani onların e, yüksel bizi yükselttiği yere kadar da yükseliyoruz hani. Ondan sonra da tabii ki hani önemli olan filmin bizim e, beklentimizi karşılayıp karşılamaması oluyor. Yani tabii. o yüzden mecburen bunun üstünden dönüyor muhabbet. Hani film olarak eleştirmeye kalksan Tonlarca şey eleştirebilirsin. Tonlarca şey yani hani oyunculuklarda da bir sürü şey bulabilirsin. Senaryoda tonlarca abukluk bulabilirsin. Tabii. Çizgi roman uyarlaması gözüyle bakıp eleştirebileceğin çok fazla yanı olur. İşte olur da olur yani. Evet. Ama buna bir geek filmi gözüyle bakarsan ya da işte bir Spider-Man filmi gözüyle bakarsan çıktığında evet bir Spider-Man filmi izledim mi? Gerçekten dediğinde eğer sana evet diyorsa hani, evet. demek ben ki Memnun da kaldın mı? Aynen, evet. evet. Gayet gaz çıktık biz yani. Aynen hani. aynen. Yani herhalde son zamanlarda e, yani son zamanlarda demeyeyim Avengers'tan sonra vay be çizgi roman filmi yapabiliyorlarmış demek diye de çıktığım nadir filmlerden olabilir bu. Ben ilk filmde aynı şeyi söylemiştim mesela. İlk filmde de öyle demiştim yani. Yani e, şeyi de belki öğreniyoruz ufaktan. Hani e, çizgi romandan işte ya da işte e, oyunculardan ya da yönetmenden ya da yazardan bağımsız bütün ürünü hani evet. ele alıp değerlendirmeyi de izleyici olarak öğrenmiş olabiliriz. Bir e, 14 senemizi aldı ama <gülüyor> ama şimdi şeyi düşünsene. Şey açısından çok şanssız aslında e, çizgi roman uyarlaması filmler ya, eleştirmenler açısından. Sinema eleştirmenleri gidip bu filmi izlediğinde yapacakları eleştiriyle bir çizgi roman severin filmi izlediğinde yapacağı eleştiri çok farklı ve e, piyasa o e, sinema eleştirmenin sözünün üzerinden dönüyormuş gibi lanse ediliyor ama öyle değil aslında o. Yani giyik çocuğun söylediği, düşündüğü şey daha önemli. Yani benim açımdan öyle geliyor yani. Yani e, ben ona hem katılıyorum hem katılmıyorum. Çünkü sinema eleştirmeni dediğimiz insanlar aslında şeylerden falan bahsetmiyoruz. Hani ciddi böyle şey e, ne bileyim sinemayı sanat olarak eleştiren insanlardan bahsetmiyoruz anladığım kadarıyla. Yok onlardan bahsediyorum. E, ben daha çok hani gazetelerde ve işte e, mass media üzerinden hani sinema eleştirmenliği ya ne bileyim, hani şey diyorum tıkları e, düşündüm. Çünkü onların işi aslında hani popüler kültür eleştirmenliği yani e, sinemadan ziyade yani sinema köşesinden bakan e, popüler kültür eleştirmenliğine daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani sinemayı sanatsal boyuttan değerlendirmekten ziyade daha e, hani kültürel açıdan e, pop kültürel boyuttan değerlendirmeyi yapan insanlar olduğu için. Hayır abi onlar senin okuduğun yazarlar veya senin okuduğun siteler, senin okuduğun her ikiler ben şeylerden bahsediyorum işte hani e... yani bir rotun Tomatoes puanı belli olduğunda bu filmin sence onun içindeki ya da metaskorunda onun içindeki eleştirilerin çoğunluğu gerçekten hani çizgi roman Spider-Man, örümcek adamı konuş işte bilmem ne yapmış bir adam tarafından yapılmıyor hani, yapılanlar çoğunlukta olmuyor. Yani. Evet ama işte benim e, söylemeye çalıştığım şey zaten bu adamlar gidip de işte bilmem kimin avantaj sinemasını eleştirmekten ziyade genel popüler kültür içerisinde e, şey ana akım sinema değerlendirmenin oldukları için Hani e, atıyorum bir Terminator filmiyle bir Avengers filmi arasındaki referans noktaları farklı olabilir. Ama bir e, eğlence ürünü olarak da çok farklı değerlendirmelerine gerek olmayabilir diye düşündüm. Ama senin filmden aldığın hazzı hani gö gördüğün böyle 3-5 gönderme tabii birden 3'e 5'e katlıyor anladın mı? Hani biraz arttırıyor tabii, tabii. değil bildiğin katlıyor yani. Ya yani orası öyle ama. E, ya da ne bileyim şey, hani karakterin tipine bakıp. Ulan casting'e bak işte tam işte bilmem kimin çizdiği gibi bir adam bulmuşlar diyebiliyorsun mesela sen falan hani. Ama işte o onu da diyorum hani genel e, <gülüyor> Star Trek filmleri, Star Wars filmleri vesaireler de hani tamam fan kitlesi artı işte fanboy kitlesi artı hardcore nerd kitlesi var mutlaka ama... Baktığında yüzdeye vurursam belki, biz e, onu izleyenlerin yüzde otuzunu belki e, sağlıyoruzdur, belki sağlamıyoruzdur. Ya şeyi hep konuşuyoruz zaten canım, hani gerçekten fanboyların istediği gibi filmler yapmaya kalksalar, gişe de patlarlar. Tabii, mı? Canım, tabii yani, ki. Hani, kurtarmaz. Tabii ki bir hani <gülüyor> evlence ürünü olarak tasarlayıp böyle İşte o yüzden mı? hani Terminatör'ü eleştiren işte atıyorum... E, şu ana kadar gelmiş geçmiş işte e, aksiyon, macera, komedi filmlerini eleştiren adamların e, bir çizgi roman uyarlaması filmini eleştirirken bizim kadar iyi referans bilmiyor olması çok da büyük bir sıkıntı değil diyorum. O yüzden... Onlar için değil. Ha. Benim için sıkıntı. Ya daha az önce filmden çıkar çıkmaz bir review okudum mesela. Kimin hatırlamıyorum. Yani bir spoiler vermeyeceğim diye kıçını yırtmış. Hı hı. İki... Böyle a ne kadar güzel oynadılar ne güzel her yer patladı çatladı ama çok elektrik vardı falan gibi bir şey yazmış böyle upuzun bir yazı ama sadece bunları anlatmış mesela. Evet çok elektrik vardı çok patladı çatladı aksiyon oranı çok yüksekti mesela çok güzeldi bence. Bilmiyorum ben aksiyon oranının çok yüksek olduğunu hissetmedim biliyor musun? Kaptan Amerika'dan çok daha fazla aksiyon vardı abi filmde. Hayır, olabilir ama aksiyon oranının çok yüksek olduğunu hissetmedim yani. E çünkü eğlenceli aksiyondu evet. yani e, böyle... Çünkü böyle acayip büyük skalalarda çok büyük aksiyon olmuyordu anladın mı? Yani bir iki 2 de oluyordu o büyük ölçekli aksiyonlar ama sürekli bir şey var hareket, hareket var evet. bir iki tane duran yer var oralarda hani hakikaten bu kadar uzatmalarına gerek var mıydı demedim değil nerede mesela ha şey metro sahnesinde mesela ama metro sahnesinde bir dinlendirdiler insanları ya yani ne yani, izliyorsun bilmem hani sürekli bir hareket var yani benim hani saatte bakma ihtiyacı duydum tek sahne oydu ee, onun dışında hakikaten Sanki biraz uzundu falan diye düşündüm ama hani rahatsız da etmedi ki uzundu film. Bayağı uzundu. İki, iki, iki, iki, iki buçuk saat civar bir film yani. Yani e... Örümcek Adam filmi için iki buçuk saat çok iddialı yani. Tabii canım. Ve beklediğim ya yani korktuğum şey de yapmadılar. Hani ulan üç tane kötü karakter gösteriyorlar posterde hani nereye neyi sıkıştıracaklarımına koyayım diyorduk. O güzel oturtulmuş, kurgulanmış. Her şey yerli yerindeydi. Evet, evet hepsinin şeyi, Hı -hı. dozu yerindeydi yani. Ufak tefek şeyler var, güzel istirekler var. Ee, tabii e, film daha çıkmadan sürekli diyorlardı bu film Sinister Six'e bağlanacak diye. Evet. Onunla ilgili de çok kesin ve net gösteriyorlar nasıl bağlanacak, ne olacak, ne bitecek. Evet, l evet, evet. şey çok fazla soru işareti bırakmadılar evet. o konuda yani ne olacağını filmde öğreneceksiniz. Yani Sinister Six muhabbetine bağlanacak mı bağlanmayacak mı kesin cevabını alacaksınız. Hı hı. Venom'a dair bir atıf yoktu. Belki de vardı da ben kaçırdım. Ben, bilmiyorum. De, ben de görmedim. Ee, ama Venom'a dair bir atıf yoktu. İşte belki ilerleyen e, Spider-Man filmlerinde ya da Sinister, Sinister Six'te görebileceğimiz karakterler ufak ufak hani tiz edildi sağda solda. Ee, şey, e, şeyi yapmışlar onu da Söylemeli herhalde. Ee, villainları daha e, gerçekçi kılmak için bir şeyler yapmışlar. Hı -hı. E, ama ya hani Rhino'nun robot zırhlı olması. Vesaire. İşte, ya da ne bileyim e, Goblin'in aslında e, sadece kostümden ibaret olmaması bir değişim Fiziksel de bir değişim içinde oluyor olması. Falan. Evet Artık yani gibi. o iki unsuru karıştırmış olmaları benim hoşuma gitti aslında. Çünkü, ben de e, Orijinalde tabii psikolojik bir ikilem var. Yani Jekyll Hyde muhabbeti söz konusuydu orijinal Green Goblin'de. Ama burada bir e, fizyolojik değişim de söz konusu. E, hani bunu da spoiler den saymayın çünkü resimleri görü tabii. göründü yani. Resimleri film çıkmadan önce geziniyordu. E, o güzel. Gidip gelmesi de güzel. Jacqueline Hyde evet. gibi ve her şeyden güzeli e, şey e, Harry Osborn'un gerizekalı mal bir çocuk olmaması. Aynen öyle. Şey evet şey hoş. Hani e, Peter'la olan hem yakınlıkları ama hem de işte şey e, para'nın gücün hı hı. geç hani ister istemez getirdiği farklı bir psikolojiye bürünmüşlüğü de var çocuğun bir yandan tabii, tabii. hani yani ondan kaçışı evet. ki yok zaten yani. kaçmak da istemiyor o ondan hoşnut an hani... tabii tabii yani o o, o onu kabullenmiş durumda yani bir yandan da şey gibi bir muhabbet var orada hani baba babası ile olan ilişkisi yani para yüzünden bozuluyor evet. ben de o zaman bu parayı e, bağrıma basarım diyor Aynen öyle. yani şey yok bir önceki üçlemedeki Sikko Harry yok yani. Yok. <gülüyor> hani Animated Series'deki Sikko Harry de yok. <gülüyor> o evet ya bu bu buradaki Harry olmuş. Olmuş. Ben ben tuttum. Birazcık işte Green Goblin haline biraz e, kıl tüy kaptım biraz ama o da e, hani şey yapılacak kadar değil. Onu da posterlerde görmüştük aslında. Hayır gö gördüm ama şey olarak e, voice acting olarak hmm. ki kısmı biraz ee, şey oldu. Batmadı bana. Bana biraz battı ama o da çok dert edilecek bir detay değildi. Ya ben sadece şeylerde ilk filmde de bana tek batan şey işte Lizard o hani fazla mı yeşil ya? Fazla <gülüyor> mı fosforlu? Yani bir Batman Forever durumu mu var? Hani acaba olmuştum. Bu filmde de Elektro'da fazla mı oldu abi? Çok ha? yaptı. Evet hani pek bir ışıl ışıl pek bir fosforluydu. Fosfor seviyor yani <gülüyor> anladın yani e, Fosforu seviyor bir de tabi hani çocuk bunlar şimdi parlak renklere kanardar olayı da var <gülüyor> ya <benim> şey, <gülüyor> çizgi <içizlik gülüyor> romanlardı aslında ya. son birkaç senedir iyice böyle yani renkleri gözünün ön ya yani çizgi romanları okuyanlar muhtemelen gözünün önüne gelecektir renkler hani tam o ayarda aslında filmdekiyle çizgi romandakiler çok paralel hani ama bir de şöyle bir şey var ee, bizim bir hani belki üstüne alınırsın belki alınmazsın ama ister istemez bizde de oluşan böyle hani bir e ne bileyim çizgi romanı snoblu durumu da var ve bizim tercih ettiğimiz çizgi romanlarda genellikle işte atıyorum e, ne bileyim çizimden çok hikayedir ya da ne bileyim e, çizimlerinde hani mainstreamden farklı özellikli bir çizim ve renklendirme olmasını tercih etmemiz gibi bir durum da söz konusu. E, mesela ben şunu fark ettim hani DC filminde Yeni 52'yi okumaya devam ediyorum bir yandan bir, ama hani Marvel'a bir dönüş yapayım dedim. İşte Marvel Now okuyorum. Yani Marvel'daki renk cırtlaklığı beni birazcık rahatsız etti. İşte dilin mesela e, cıvıklığı mesela DC'ye göre çok daha cıvık bir dil kullanıyor Marvel. O da biraz... lan. Ne oluyoruz? Ama bu zaten Falan şey filan. ya. DC'ci olmak, Marvel'ci olmak durumu yani, bu yani. Aynen. Ama işte ne bileyim, bizim etkilendiğimiz e, çizimler atıyorum işte. Flash'ın çizimleri olsun. İşte, e, <gülüyor> Niye? Ben Umberto <gülüyor> Ramos'u çok seviyorum. Spider-Man bin senedir çiziyor adam. Ve e, bu filmde de Ramos'un çizgisini de yakaladım ben. Ramos'a yapılan renklendirmeyi de yakaladım mesela. Yani e, Peter'ın bir şey sahnesi var çok var gerçi filmin içinde böyle profilden gördüğümüz safif kafasını çevirip şehla şehla baktığı sahneler var. Ramos'un çizgisinde çok var mesela o, o, o kareler. Yani mesela ben daha o parlak maviler de öyle. Yani Organik tonlar daha çok seviyorum. spider Spiderman'leri başladın mı? Okudun mu? Ben Sparier, spider evet. Yani spider Spiderman'leri evet. Peter Parker'ın havada asılı olarak gezdiği sahneleri falan biliyorsunuz o zaman yanında hmm. hayalet gibi gördüğümüz hmm. hani Oradaki mavi renkleri falan filan düşünüyorum, hani tabi ama şey e, hani basılı bir renkle arkasından içe vurulan bir fütema rengi çok ya tabii çok büyük, farklı. daha da parlak bu. Ama yani dediğim gibi ben şey arıların da öyle bir parlaklık yani şey oldu bir de yani hoşuma da gitti e, o. hani daha şey e, karanlık daha bir şey e, gritty olmak cool ya son dönemlerde. Evet. İşte fazla çıtlak olunca da hani çocuksu buluyorsun öyle bir gereksiz snobluğa da giriyorsun bazen ee, hani sen derken seni kastetmiyorum yani genel olarak bizi kastetiyor <gülüyor> ee, ya öyle, iyi de yani oluyor yani e Şimdi ister istemez sen aşırı gerçekçi ve aşırı karanlık bir süper kahraman filmi yapmaya kalktığında sana diyecekler ki ya işte Christopher Nolan'ı taklit etmiş yani çünkü şu an durum o tabii, ya. Tabii hani... ama mesela şey de çok garip mesela bu söylediğin o renk muhabbeti var ya ben onu en çok şeyde yaşamıştım Watchmen'de. Hmm. Çünkü orada tam zıt bir şey var. Çünkü renkler acayip parlak acayip şey fosforlu e, mavi çükler falan. İyi ee, daha bir ama, çekseydi görürdüm ben senin renklere şey, ne diyeceğim. E, daha da konu, cıklak olurdu yani. Konu acayip şey. E, karanlık. karanlık. Bence gayet de uyumluydu yani. Yani ben orada bir dengesizlik yaşadım açıkçası. E, ya orada gördüğün doktor Manhattan'la burada gördüğün elektro arasında bir fark var mıydı? Neredeyse birebir aynı bir sahnesini <gülüyor> gördük yani. Hani... Ben aslında bir an bekledim biliyor musun? O mavi çükü görecek miyiz acaba dedim. <gülüyor> Sonra don giydirdiler. dediler. <gülüyor> <gülüyor> şey kredi sonrası sahne yok. Evet, bizi büyük düz düktüler. Yani tabi şimdi burada böyle söyleyip e, vizyonda iken arkasını bilmiyoruz ama yani biz bekledik. <gülüyor> Bayağı da uzun uzun bir süre bekledik evet. yani. Kredi. Tam bir ilk girdiğinde böyle bir, bir, bir, bir ufak bir sahne olacak gibi oldu. Evet. Aa, geliyor galiba bir şey dedik. Bir de hani İngiltere'deki gösteriminde arkasına X-Men'den görüntüler olduğunu söylemişlerdi. Bence o palavra olabilir ya. Bilmiyorum. X-Men ne alaka ya? Ama onun sebebini de söylediler. Sen okumadın mı onu? Ya da haberini yapmadın mı onu? <gülüyor> ee, sen haberini yapmadın da. Sen Hadi de okumadın Ben okumadım galiba. Şöyle bir durum varmış. Ee, şimdi hem... Spider'a hem X-Men'e e, kim çalıştı? İki filmde de çalışan kim var? Senaristlerden, ıvırdan, zıvırdan falan. Ha. anladım kimden bahsettiğinde adına aklıma aklım gelmiyor. Evet, benim de aklıma gelmiyor. Şey, e, hani X-Men'den sonra, First Class'tan sonra Spider-Man 2 için mi e, şeyden böyle bir izin alınıyor Fox'tan? İşte hacı ben oraya geçeceğim falan hani idare etseniz falan filan gibi durum. Ee, Fox'ta hani okey kabul ederiz ama bir şartla bizim işte filmimizin de o zaman reklamını yapacaksınız falan filan gibi bir durum oluyor. Bunun üzerine güya hmm. işte arkasından reklam dönüyor. Hatta haberde de şey vardı nerede da hiç hatırlamıyorum bu arada çok alakasız böyle garip bir blogda dokmuş olabilirim de... Ee, yani İngiltere'de böyle ama Amerika'da olur mu onu bilmiyoruz falan gibi bir hmm. böyle bir durum da vardı. E onu ben o yazıyı bulup e, haberleştireyim onu bir, bir şey işte yani şu an çünkü şey tüm yap. detaylar evet tüm detaylar aklımda değil ama kim olduğunu belki zaten işte podcast'ı dinlerken haberi yayınlamış olabilirim. Okey. Ya zaten bu şey olayı vardı hani işte cross studio filmler falan filan muhabbeti geyi çok döndü. Evet. Onu da yalanladılar zaten zaten yani stüdyo olsan yani mantıken yapabilirsin ama ondan sonra kim ne kadar pay alacağın muhabbeti yüzünden. Ya baştan anlaşırsan hani dersen %50 %50 arkadaş olur yani neden olmasın ki? ondan sonra abi şey e, o zaman DVD kim çıkacak Blu-ray kim çıkacak işte Dağıtımı anlaşmalarını baştan yoksa... yapman lazım ama Amerika abi burası Baş, baştan yaparsın anlaşmanı sözleşmede loophole buldum diye 80 Tabii. bin tane dava açarlar yani o yüzden bence olur yok onun abi bir sonraki film ee... ya bir sonraki filmle ilgili konuşursak spoiler Lır vermeye başlamaz mıyız sanki? Yok. Yani büyük ihtimalle bir sonraki film direkt Sinister Six çıkacak. Yani 3'ten e, önce Sinister Six'i e, çekerler gibi geliyor bana. Venom? Venom, 3'ten sonra. 2018. Sinister Six sonra Venom, sonra 4 mü diyorsun? Hayır, Sinister Six sonra... Spider ay, sp 3? Spider 3, Venom, Venom sonra Spider 4. 4. Ya olası Sinister Six karakterlerinden hani fragmanlardan göründüğü kadarıyla yani kesin olan iki tane şey var. İkisi Doktor Octopus'ta şey, Vulture olacak. Evet, öyle görünüyor. Harry'i katıyorlar mı Sinister Six'in içerisinde yoksa o ayrı lider pozisyonunda falan mı takılacak bilmiyoruz. Ya aslında o bağlamayı yaptıkları sahne filmde, e, filmin çıkışında ben geyiğini de yaptım. Hatta ilkiyi arayıp onun suratına da yaptım aynı geyiği çok Dark Avengers'a bağlanır gibiydi aslında. <gülüyor> yani hani bir Osborn işte hadi hacı takımı kuralım falan hani Venom öyle, gelsin. Ha öyle böyle bir durum var ve bildiğin Dark Avengers kuruluyor <gülüyor> sanki hani ki Sinister Six'e tercih ederdim herhalde. Dark Avengers'ı tercih edersin ama Dark Avengers'ın güzelliği şeyden yani bir e, Thunderbolts bir e, şey civil war olsun ondan sonra ya tabi senin wolverinin oğlu da olması lazım ona bakarsan yani o venomu kurmuş olmaları lazım wolverinin oğlu demişken geçen direnin bir e, facebook statüsünün altın iyi döndü galiba ben wolverini hüjeckman'la oynamasından çok sıkıldım ne zaman değişecek acaba bilmiyorum ama bence değişecekse çabuk değişsin çünkü e, biraz randıman alsınlar <gülüyor> Çünkü benim bildiğim kadarıyla her film için ayrı anlaşıyor Hugh Jackman artık Hı. tamam mı? Yani e, uzun vadeli sözleşmesi olmadığı için adama gelecekler diyecekler ki Wolverine 3'ü çekelim aga diyecekler. Adam 35 milyon diyecek. Çekmeyelim aga diyecekler demez gibi duruyor o Yani, yani o her türlü parayı anlaşıp çekermiş gibi geliyor sonsuza kadar. Yani, yani öyle çünkü çok da... iyi niyetli bir tip. <gülüyor> Sinirimi bozuyor <gülüyor> yani Hem çok iyi niyetli, hem çok çalışkan falan böyle hani fazla düzgün bir tip, çok canım sıkılıyor. <gülüyor> Anti-Bulverin. Yani ölene kadar çekebilirmiş gibi. Ama mesela çeksin bu herifi abi. yaşlandığında da bir hani Old, old Man, man Logan, Logan çok güzel olur bu olur. herifle yani. Olur. Old Man Logan olana kadar çeksin o zaman. 60 yıl daha çeksin. Yok yani <gülüyor> çıksın aradan çekilsin. Bir 20 sene sonra otursunlar. Çeksinler adamla oğlundan Logan'ı ölüp kalmazsa yani. Bilmiyorum ama şey karakter olarak çok güzel oturduğu için sinemada. Oturdu oturmasına da yeterli hani, ya yeterli. Şu anda hani kafa ya. başka bir Wolverine'i mesela... Çok e, hayal edemiyor. Ama abi bir iki kararttı. film daha devam ederse bir daha asla Wolverine filmi çekemeyecekler yani. Çünkü hem zaten şimdide kadar çekilenler o kadar kötü ki millet iyice ümidi kesmek üzere. Ama yani biz... Ne kadar boklasak da boklayalım abi yine para kazandırıyor o filmlerde kazandırıyor yine canım. çekmeye devam edecekler. Abi çünkü Wolverine karakter. Hugh Jackman da evet Hugh Jackman da Wolverine yani hani gidip izlersin. Ulan yine çok boktan olmuş dersin. Bir sene sonra bir film daha çeksinler yine gidersin yani. Hani tabii ki izleyeceksin. Şey gibi değil ki bu. Yani Green Lantern gibi değil ki bu. <gülüyor> ne yazık ki. Abi Green Lantern filmi daha çekseler ben yine giderim. Ben yani. de giderim. Diyor. Ben beğendim biliyorsun. Çok da dalga geçiyorlar benimle ama Yani ben bence ben. çok kötü değildi. Bence de değildi. Yani o dönemki Thor 1 ve Captain America 1'den çok daha iyi bir filmdi bence. Yani film olarak Captain America 1'in daha iyi bir sinema filmi olduğunu söyleyebilirim de. Yani ne bileyim... Ee... Bir Green Lantern daha çekilse giderim. Ama Anladım. bir Catwoman çekilse gitmem abi. Ama kalkıp da Green Lantern reboot edeceğiz falan derlerse çok sinir olurum yani. Hani başka bir Green Lantern'ı çekseler onu anlarım. Yani John İlla Stewart olmak zorunda değil ee, yani. Kyle Reiner olur. Guy olmasın. Evet. Kyle olsun. Kyle olsun. Ee, çünkü aslında Green Lantern'daki diğer karakterler çok şey. Muhtemelen başka Green Lantern falan çekmeyecekler, Ryan Reynolds'ı da oynatacaklar Justice League filminde falan. Yani bilmiyorum da çok şey tek düze karakterler, Guy da öyle, şey, John Stewart da öyle, şey de öyle, o yeni olan. Hı, yeni Hal Jordan'dan bahsediyorsun. Yeni Hal Jordan'dan bahsetmiyorum. Var ya böyle şey, iki kese benziyen bir maske takan, Arap kökenli. Arap kökenli. <gülüyor> Hatta bomba patlattı falan filan diye tutuklanıyor falan filan. Hı. Yani onların çok böyle bariz, Hal Jordan dahil, e, çok bariz bir şeyi var. Abi ben çok cesurum. İşte ben şey asker adamıyım. İşte ben Redneck'im. <gülüyor> ben e, terörist muamelesi gör, görmüş bir adamım. Şey, stereotipindeler çok. Kyle öyle değil. O birazcık daha esnek bir e, karakter gibi geliyor bana. O yüzden Kyle olabilir hakikaten. Ama belki bir reboot'ta ilk film için Kyle vermeyebilirler. Evet. Ama güzel olmaz mı abi yani Green Lantern Corp devasa bir evrenim var. O bir tutsa, kozmik zor ama. Göreceğiz abi. Marvel bir, Marvel de bir denesin. Göremeyen. Guardians of the Galaxy. Oha. Olif <gülüyor> yaptı. <gülüyor> Korkmadı daha kırılacağını falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çünkü eğiliyor kendine. Bu dolu. Ben bir hareketlendim çünkü sigaraya ihtiyacım var. Ee, şey dediler en son e, filmle ilgili. Dediler ki e, Avengers şeyse e, Beatles'a Guardians <gülüyor> of the Galaxy Sex olur dediler. <gülüyor> ben de <asittim> dedim. <gülüyor> İyi demiş. Guardians ne zaman giriyor? Guardian Ağustos'ta galiba. Ağustos. Ya ben ümitliyim ya aslında Guardian'dan gittikçe. Ya fragmanı izledikten sonra ben de hani... Beni şey konusunda çizgi romanlar okuma konusunda gazı getirir mi bilmiyorum ama eğlenceli bir film olacak kesin gibi duruyor. Evet. evet. Yani çok keyif alacakmışım gibi geliyor. Bir de o herif başrolde Pratt, Pratt mıydı? Onu, onun bu kadar değişmiş olması beni bayağı şey yaptı, e, şaşırttı. Çünkü normalde böyle hafif kilolu kilolu, <gülüyor> kilolu kilolu kilolu bir komedyen de, hmm. herif bir vücut yapmış gelmiş falan ya. Aa dedim. Yani İnsan şeyde, kilo kaybedince gençleşiyormuş. Ben onu da fark ettim. Sadece Green Hornet <gülüyor> için zayıflamıştı. Set Rogan. Ama yani <gülüyor> onun zayıflamasıyla bir değil abi. Yani. Ama o zayıflamıştı sadece. Yani evet. kas falan yapmamıştı. Yani biraz kilo vermiş. O o erif bildiğin hani benim gibi bir <gülüyor> Prescott gibi olmuş. Eee... <gülüyor> <gülüyor> Yani bu mu? spider ile ilgili başka söylemek istediğin hiçbir şey yok mu? Bu kadar... Yani şimdi biliyorsun beni. Spoil, ben spoil deyince etmeye... böyle oluyor değil mi? <gülüyor> evet böyle oluyor biraz. Spoil etmeyelim deyince. Off. Spoil etmeye kalksak benim söyleyeceğim çok şey var. Benim sonra. de söyleyeceğim <gülüyor> çok şey var. <gülüyor> Ama bilmiyorum ben böyle şey. Filmi çok benimsemişim ben. Ee, onu fark ettim sinemada. Ee, hani Peter ağlarken ağladım. Peter gülerken güldüm falan. <gülüyor> Ee, ve şey e, Filmin ana karakterlerini oynayan oyuncuları da ben çok sevdiğim için Böyle çok bana ters gelen bir tek şey vardı Hani ters de değil hani, Çok da fazla sevmediğim Jamie Foxx vardı bir tek Hı. Ama o da zaten kötü adamdı yani Jamie Fox dedim. Ben Jamie Foxx'u çok severim Sally Field'u da çok severim Sally Field Çok güzel oynadı kadın be Ben Brothers and Sisters'ı da çok severdim onu. Ben de Acıların annesini çok iyi oynuyor. Dizi zaten onun üzerine kuruluydu. <gülüyor> Ayrıca bildiğim pembe diziydi. Hmm. <gülüyor> ama şey de falan güzel hissettirdi, dokundurdu yani. Peter Parker'ın sürekli ben fakirim acitasyonu vardır ya. Ya yani ona çok fazla şey acitasyon yapmadan dokundurdular sürekli. Şeyden vazgeçtiler gibi oldu ama ailesi muhabbetinden. Ya ben ha mesela o takıldım noktalardan bir tanesiydi o. Yani hani bir şey babasıyla ilgili bir şey buldu. Evet. Ondan sonra gitti bir video izledi. Ondan sonra hiç, hiç böyle geri koydu falan filan. Yani ben uyuya kalmadım. Hani <gülüyor> şöyle bir sahne olmadı değil mi? Yani hani e, aa aslında onlar ölmüş ya falan <gülüyor> gibi bir şey öğrendiğim bir sahne oldu mu? Ee, <gülüyor> tam olarak. Ya <yani> biz öğrendik. <gülüyor> tamam da öyle bir sahne verdiler. mi? Ee, Öyle bir sahne vermediler ama ima ettiler. Ama ima ettiler. Evet. Yani o imayla ha tamam o zaman falan deyip <gülüyor> bütün dosyaları bir kenara atayım. Hayatıma devam edeyim falan tribüne girmezsin yani. Girmezsin abi. Bir de ki ilk adam, filmde bunun üzerine çok büyük bir olay örgüsü ya, kurdular adam, yani. Yani Gizli bir şeyi keşfediyor tamam Tabii canım yani. bir de çizgi romanlarda da normalde olmayan Tabii. bir yöne sapıyorlar. Peter Parker'ın anası babası varmış ve yaşıyormuş lan falan hani. Yani, Ayrıca babası işte örümcek adam olmasının en büyük sebeplerinden biriymiş hı. falan hani. Yani başkasını ısırsa yani örümcek adam Olmuyor aynen öyle. Ölecekmiş zaten yani. <gülüyor> Evet zaten sike sike Peter olacakmış olursa yani hani. Bunları öğreniyor. de varmış alın yazısıymış. <gülüyor> alın yazısı falan değil babasının bok yemesiymiş ama sonra... Ha iyi tamam ya. Bu, bu kadar öğrendiğim bu kadar bilgi bana <gülüyor> yeter deyip. Abi, abi koskocaman laboratuvar buldu aslında orada. Evet. Arkadaşı bilmem ne falan filan. Hani orada bir ekip şey yapar. Değil mi? Yani, ben neyim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ha kaldı ki hani çizgi romanlarda da foto muhabirliği, işte fotoğrafçılığı falan bırakıp bildiğin aslında laboratuvara girmiş bir Peter Parker söz konusu yani hani tabi e, Superior'dan bahsediyorsun Superior'dan önce aslında çok önce başladı. Ya ben bir lise öğretmeni olduğu zamanları biliyorum. Abi herif bildiğim <gülüyor> bilim adamı olmuştu yani. Bilim adamı olmuştu ki yani Superior'da da bilim adamı zaten şu anda değil mi? E, ama orada o, doktor oktopus sual içinde amı ne koyuyor? Hayır ama yani o işe girmişti sonuçta. Ha, yani evet herifi bilim adamı yapmalarının sebebi e, Doktor oktopusun içine e, gireceğini çok önceden e, tasarladığı için de olabilir tabii. Olabilir. <gülüyor> Bunun içine bir gün bir oktopus kaçar. Bilim adamı yapalım. Ama zaten yılların esprisiydi o. Hani çünkü e, spider man aslında çok büyük bir deha olarak yıllar önce hani set etmişlerdi. Adam işte kendi ağlarını yapmış bilmem ne falan filan. Ve sürekli böyle şey, e, hani Reed Richards'la olan muhabbetinde de işte Beast'le olan muhabbetinde de hani sen niye abi şey böyle fakir takılıyorsun gelsene bilim adamı olsana falan filan muhabbeti. Hep dönüyordu Spider-Man'in. Ve onu bir şekilde hani bilim adamı kontenjanına yedirmişler gerek var mıydı yani gerek var mıydı değil de ya Hulk için var mesela tamam mı Benir için var şimdi Benir hep böyle evet. bir kaçak hayatı yaşamış ama inanılmaz zeki bir bilim adamı ama hep hep de siklenmemiş o hali hani o o durumu Banner'ın. aksine işte hep Hulk işte şey strongest of them ha, all aynen öyle işte şey gücü kas gücü iman işte. gücü <gülüyor> <gülüyor> ama Banner de mesela Marvel Nova beraber taşın bilim bizim... adamı konumuna tekrar geri getirdi de, Hatta hani. şey olayı var. O... Bruce Banner'ın ağzından Marvel'a ve Marvel yazarlarına da laf çaktı şey evet, yani. hani kim yazmıştı? Kim yazmıştı bilmiyorum ama sürekli şey e, ben bir yerlerde hani e, bir yerlerde diyorum. Hani title'ları ben çok böyle hani bu title bundan bu sahne şu çizgi romandandı diyemiyorum bazen ama Hani e, Avengers artı x <gülüyor> mesela şey muhabbeti çok hoşuma gitmişti. Orada bir e, Beast e, ve Iron Man bir Hulkbuster gibi bir şey yapıyorlar. Sonra işte bir şey yapıyor, kontrolden çıkıyor. Hulk geliyor, dövüyor Hulkbuster'ı. Siz de iş bu beceremiyorsunuz diyor. Arkadan bir yüz <gülüyor> <gülüyor> Co co by Dan Senin Hulk, Hulkbuster'ı hokus pokus anladı Google. <gülüyor> hani Hulkbuster'ın arkasından bir USB çıkartıyor, onun üstünde şey... E, For e, Tony and Hank yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kendi koymuş. Yani o e, şu anda Marvel evreninin en taşaklı bilim adamı Bruce Banner. Öyle olmalı zaten abi Reed Richards'ın ağzına sıçayım. Marvel ne çektiyse bu heriften çekti zaten yani. Aynen. Neyse yani Spider-Man'de bilim adamı. <gülüyor> Spider-Man'de bilim adamı. Evet. Black Cat. Black Cat de bilim kadını. <gülüyor> Black Cat bilim kadını. <gülüyor> Black Cat bilim adamın nasıl Bu mi? konuyu burada kapattım ben şu an. Okay. <gülüyor> Sinister Six? Sinister Six konusuna değindik zaten. Yani hani spoiler etmeden çok fazla üstüne söylenebilecek bir şey yok. Tamam spekülasyonlardan bahsedelim o zaman. Ne gibi spekülasyonlar ee, var? Venom filminde olabilecek işte diğer simbiyotlarla ilgili. Ha evet ya hani e, tamam ya bir Carnage görmeyi isterim tabii ki bir toksin görmeyi isterim tabii ki yani. Ben mesela Toxin'i biliyorum Carnage'i biliyorum ama şey diğerlerini bilmiyorum işte. Ee, anti venomdur. E, ondan sonra bir de e, sen söyle. Flash Thompson'un anti evet. nasıl bilmezsin? Ya? Bilmiyorum abi. Beyaz kostüm ya şey sahnesi vardır. E, Adam şeymiş böyle şey insan iyileştiriyormuş. Ya onu geç. Şöyle komik bir sahne var şeyde. Böyle bir panel var. Fantastic Four'da e, tamam. Johnny Storm öldükten sonra tamam. Future, Future Foundation, Foundation oldu. oldular ya. Spider-Man'de bunlara katıldı. Beyaz giyiyordu. Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> beyaz <gülüyor> beyaz şey vermişler kostüm buna. Ha. Bu diyor ki. Giymiş böyle asiktir ah, diyor. Antivenom zannedecekler olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ben biraz Spider-Man kostümü gerizekalı mısınız siz? <gülüyor> Ama Antivenom böyle hani iyi da yapmıyor mu? Öyleymiş. Yani çünkü böyle insanlar hasta insanların hastalığını hissedip gidip onlara yardım ediyormuş falan. Bazen Spider-Man'le birlikte mücadele ediyormuş falan. Oldu öyle dönem öyle şeyler. Ondan sonra bir de Flash Thompson'ın e, şey, sen söyledin. Evet, onun da giydiği dönem var, evet. evet. Yani onlar olabilir deniyor. E peki ilk filmde gördüğümüz Flash Thompson mı Venom olacak? Bence Flash Thompson'ı direkt Venom yapmazlar ya. Eddie Na, Brock, kim? Eddie, Eddie Brock, Brock üzerinden başlayacak. Eddie Brock bu? şey yaparlar. Niye? Hani eğer Venom filmi çekeceğiz diyorlarsa son dönem o hani Agent Venom hmm. muhabbeti ya da işte asker, hmm. askeri takım Venom muhabbeti daha böyle bir... Daha bilindik midir? Ha, hayır, bilindik değildir. Ha. Ama film için altyapı daha uygun gibi geliyor bana. Yani tekrar tekrar Eddie Brock... Bir yani de, de Spider-Man'i göstermeden... Kere... Değil de, filmde Örümcek Adam olmayacaksa sadece Venom izleyeceksek... ...Eddie Brock'la olacak gibi değil yani o iş. O yüzden diyorum hani Flash Thompson'la başlayıp... ...mesela bacakları kesildiğinde başlayıp film... Ama böyle bir Predator filmi gibi olabilir yani. O zaman zamansal olarak bir uyuşmazlık olur mu? Olmaz ya yani. Olmaz. Çünkü liseden mezun olur olmaz askere gitmiş olsa. Hı -hı. Afganistan'da, yok Irak'ta falan patlamış olsa. Olmaz. 5 ay geçmiş zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bence olabilir yani. Ama ne bileyim birazcık da bilinirlik vesaire muhabbeti de önemli olabilir. Gerçi yani... Eddie kim biliyor? Venom yani. Tabii Çünkü Ya Venom'u şey... da Spider-Man filminde kullanmayıp tek başına kullanacaksan hani ne bileyim öyle bir dev bir izleyici kitlesi çekemez misin gibi geliyor bana yani. Venom filmi geliyor. O ne lan? Hani yılan mı? Yani... <gülüyor> Helal helal. Zehir filmi mi? Yılanlı mı? Yani Venom filmini tek başına böyle büyük sükse yaptıracaksan biraz böyle hafif R-Rate'i de doğru kayman lazım. İşte işte o yüzden diyorum. Yapsınlar, askeri birliği, ajan birliğini kursunlar. Ira falan göndersinler. <gülüyor> Amerikalı e, milliyetçiler bayılıyorlar yani öyle filmlere. Yesin değil mi Iraklıları? Y yani yiyebilir. <gülüyor> Binladini yedirseler mesela Venom'a. Hani düşünse acayip iş yapar muhtemelen Amerika'da o film yani. Canım. Bizde de yapar söyleyeyim ben sana. Venom da yer lan. <gülüyor> İyi bağladın. Çünkü bir an aklıma Dark e, Avengers geldi de orada yiyordu çünkü. Yer. Yer. Oradaki Eddie Brock muydu? Hiç, Dark Avengers'taki Venom. Hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Flash olmadı kesin. Flash değildi. Eddie Brock da herhalde. Muhtemel. ama o zamanlar Eddie Brock böyle iyi adam olacağım ben triplerinde değil miydi ya? Ama o... ya da o şey sadece simbiyot muydu? Hossuz muydu şey şey yok? <gülüyor> <oldu> <gülüyor> her şey olabilir. Her şey olabilir ya. Skin Marvel diyor ya. Sudan klonu da olabilir. Abi her şey. Her şey olabilir. Peter Park'ın başına ne gelmedi ki zaten? Klon olduğu. <gülüyor> Neyse Ece, yani. Dokok kaçtı. O zaman filmin sonunu da söyleyip pot <gülüyor> bitirelim <gülüyor> diyorum. Peter Parker ölüyor <gülüyor> filmin sonunda. Ee, Halehira <gülüyor> yerini yerini şey bırakıyor. Neydi Zenci'nin adı? Bilmiyorum. Miles Miles Davis. <gülüyor> Miles neydi ya? Ne? Miles? Neyse. Yerini Miles sa bırakıyor. Zenci oluyor. Örümcek Adam. Böyle bitti ikinci film. Üçüncü filmde muhtemelen kızıyla devam edecek. Aranya karakteriyle <gülüyor> Latina bir spider girl olan Arana Aranya ile devam edecek üçüncü film. Öyle gözüküyor. Evet. Desek ya mesela böyle ciddi ciddi böyle olmuş falan. Bence demeyelim ciddi ciddi. Tamam. Peter Parker ölüyor ama gerisi yalan. Peter Parkerlar ölmez. Öldü oğlum filmin sonunda. Yok ya onu diriltiler şimdi. <gülüyor> Lazarus piti atarlar. <gülüyor> Ama Mary Jane'i görmek güzeldi filmde. Ben hiç beğenmedim Mary Jane'i. <gülüyor> Spoiler vermeyeceğiz deyip böyle <gülüyor> götürmüşler. <al. gülüyor> Götlerinden plot sallıyorlar. Mary Jane'de hiç olmamış. Ben bence Mary Jane'i görmek güzeldi. Oğlum, nehaladan <gülüyor> Mary Jane mi olur? Ya yine de ya, Mary Jane'in görmek güzeldi. <gülüyor> Tabii hani Mei Halanın vereceğini olması ilginç oldu. Evet. Sende de hiç improv şeyi yokmuş. Cık, gerçekten yokmuş. Da yani May... <gülüyor> lan bende mi yokmuş? <gülüyor> Mei halayı mercen yaptın ya. Tamam işte. Bunun üstüne ne improv yapacaksın işte? Bunun üstüne nereden improvize gideyim? Bayağı adama halasını becerttirdin. <gülüyor> Uncle Ben'in geri dönmesi güzel olur olması. <gülüyor> ve Sinister Six'e katılacak olması ilginç bir plot twistti mesela. Evet. Tabii Tony Stark'ın da gel bütün paralarım senin olsun demesi de ayrı bir hoştu. Evet. kredi sahnesinden sonraki e... Sony'yi satın aldım ben. <gülüyor> sen Avengers'a dönebilirsin demesi güzeldi mesela. <gülüyor> Böyle şeyler olsun ya, Ama olamıyor işte. Kahrolsun kapitalizm. Kahrolsun emperyalizm. Yani emperyalizm birazcık daha bastırırsa, olacak bu da. Disney tekel kuracak, <gülüyor> alacak Sony'i de, Fox'ı da. Ya o bizim işimize gelir aslında. Bizim tek elden... Bizim işimize gelmez aslında. Gelir abi, tek elden sikilmek var yani... Hayır, bir şey... Üç bir, bir niye, yani herif, herifler e, şu anda mesela hani... Stüdyo olarak bakmayalım, Marvel olarak bakalım. Bu sene kaç tane Marvel filmi çıkıyor? İşte, Çok. Evet. Amerika çıktı, ee, yani Mar Marvel Studios'tan iki film çıktı, işte Spider-Man var, ee, şey olacak, X-Men olacak, yani dört film var şu an görünüşe göre, daha da var mı bilmiyorum. Dört tane film için nereden baksan hepsine 150 milyon dolar bütçe, yılda dört film zor abi. Abi var paraları ya, nasıl zor gözünü seveyim. Dört tane sikko film yapmasınlar, bir tane Marvel filmi ediyor işte. <gülüyor> Zaten oraya doğru gitmiyor mu bütün olay? Yani %100 hepsini kendileri de finanse etmiyor ya. Evet. O yüzden e, bağlayamayabilirler. Yeah. Çünkü şey var, dizinin kendi filmleri var, animasyonları var, şunları var, bunları var. Yani şu andaki mevcut bütçelerinin iki katına çıkması demek. Ya bir yandan şey zorası. O daha e, tehlikeli bence. Şimdi Avengers filmi çekiyorsun tamam mı? Evet. İçinde 5 tane karakter var. Zaten zar zor dengelemişsin. Bir de üstüne Spider-Man'in de Avengers'ta olduğunu düşünsene. Yani karakterlere ekran süresi kalmıyor resmen yani. Ya o zaman işte abi kolayı var. Avengers Initiative diyecek. <gülüyor> Alo New York'takiler nasılsınız? <gülüyor> Skype açacaklar. <gülüyor> Gelek mi? Ya işte Avengers yapacak. Bir Civil War yapacak ondan sonrası kolay abi. Civil War'dan sonra Dark Avengers yapacak. Secret Avengers yapacak. Takılsın. Evet <gülüyor> yani eğer Civil War yaparsa gerçekten önüm, önü bayağı açılacak aslında Marvel'ın. Tabii canım. Nick Fury'den de devam ederler. Yani ederler de ederler yani. Young Avengers yaparlar üstüne. Ben izlemem Young yani. Avengers. Ben izlerim o. İzlemem. İzlerim. E, Young Avengers de izlerim. Bu arada sen e, şey, Marvel benden daha iyi takip ettiğin için. Wiccan Wanda'nın oğluymuş. Öyle miymiş? <gülüyor> ben evet. mi yanılıyorum? Yoo, Allah Allah. Çünkü şey... Hayır, evet. Hayır hani, Soruyorum, öyle miymiş? Eğer öyleyse ne olacak yani? Ya merak ettim çünkü bilmiyorum. bilmediğim bir şeydi. Ben de bilmiyorum. Ben de şeyde öğrendim işte. Bu e, Marvel Now kurken. E. E, Loki bir Young Avengers takımı kurmaya çalışıyor ya, Genç Loki, Veled Loki. Hmm, orada mı öğrendin? Ha. Neydi okudun sen onu? Hangi yani seriydi? Hangi seri? Yani seri, bilmiyorum. Ya mesela sen az önce A Plus X'i söyledin, ben A Plus X serisini hmm. çok okumadım mesela. Hımm, A Plus X böyle şey... E... Ha, biliyorum ne olduğunu ha. da okumadım yani. Eğlenceli, hiç. tadımlık, bite size. Hiç ilgimi çekmemişti. Böyle hani şey gibi. Fen servis sayfaları gibi. Yani öyle dev bir Marvel fene olmadığım için. ya yani ben de değilim. Ama hani <gülüyor> bir ne oluyor ne bitiyor bir bakayım dedim. Hepsine bakıyorum şu anda. Hani herhalde 4-5'e geldiğim zaman artık azalt seçerim, ayırırım. Yani bunu okurum, bunu okumam derim. Oh, yani herhalde. ben bir şeyleri sıfırladıkları zaman Bacadan mı çıkıyor? Camdan mı çıkıyor? Bacadan çıkıyor. İyi bari. Ben bir şeyleri sıfırladıkları zaman ilk sayıları e, mutlaka okuyorum. Ama daha birinci sayının ardından çoğu seriyi bırakıyorum mesela. DC'de öyle olmuyor, Marvel'de öyle oluyor genelde. Yani çünkü zaten halihazırda hazırda hiç okumadığım serilere girişmiş oluyorum sırf birden başlıyor diye. Sonra da evet okumamaya devam etmek gerekiyor herhalde. <gülüyor> genelde öyle oluyor yani. Ama dediğim gibi Uncle Ben'in e, geri dönmüş olması... <gülüyor> Uncle Ben'in Venom olması da güzelmiş. Evet, bir farklı bir tat kattı bence de filmi. Uncle Tabii ben yani, filmi yani simbiyotların hayaletlere nasıl birleştiğini de görmek güzeldi. Farklı oluyorlar. Evet, siyah hayaletler ilginç olabiliyor. Yani hem siyah hem de şey... İçi şey görünüyor. Içi görünüyor yani, evet. evet, siyah slimeur düşünün işte. Ama sizi yiyor. Ve Uncle Ben. Evet. ilk zaten şey, Mary Jane May halığı gibi. Uncle Ben pirinç pilav markası falan değil mi ya? Yok, o Dr. Rutger. Hayır lan, Amerika'da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Almanya'da değil Amerika. Uncle Uncle Ben's mi? <gülüyor> Merak ettim şimdi <gülüyor> Olabilir Uncle Ben diye bir, bir marka olabilir Bence bu podcast Burada bitsin Burada bitebilir O zaman ee, burada Uncle bilsin. Ben's Rice Spiderman Diye bir şey çıktı Hatta reklam çıktı bayağı video Aa, Uncle Ben's Uncle, Uncle Ben de öldü ya Neyse ee... öldü. <gülüyor> <gülüyor> Büyük spoiler Büyük spoiler filmin sonunda uncle ben benim ölmesi bence e, filme farklı Oğlum bir spoiler vermesene. <gülüyor> <mi? gülüyor> Neyse e, gereksiz muhabbetlere girdik. E İyi de şeydir. spoiler etmemek için kasınca He. mecburen böyle götünden başka şeyler uyduruyorsun ki hani insanların kafasında saçma sapan şeyler kalsın. Bütün beklentileri e, yerle bir olsun ve filme e, tamamen beklentisiz gitsin ve <gülüyor> <gülüyor> beğensinler. Evet ya şimdi çok yüksek bir beklentiyle gittim ben. Çok net söyleyeyim Hı -hı. ve benim beklentimi karşıladı. Hatta üstüne bile çıktı yani. Benim beklentimi çok çok üstündeydi. Ben ama çok büyük bir beklentiyle gitmedim. Ben, ben, orta, ben orta orta, orta üstü. E, orta üstü yani e, ne çok şekerli ne orta şekerli arasında Çık. bir e, beklentili gittim ve beklentimin üstünde bir film çıktı. Ben e, bu filme 5 e, üzerinden 4 e, meriçeyim verebilirim. Ben bu filme 5 üzerinden ben de 4 güven stresi verebilirim. Eee ama filmin sonunda ölmesi Neli'cinin ölmesi ve mehallalara geri dönmesi. <gülüyor> Adam enseste bağlıyor ya. X Dragon.